Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün ihaleye çıkardığı 606 adet maden sahası yargıya taşındı. Ordu Çevre Derneği yani Orçev tarafından yapılan açıklamada daha önce de 766 maden sahasının yargıya taşındığı hatırlatıldı. Açıklamada şimdi de ihale edilen 606 maden sahasının iptali için dava açtık. Ordu Çevre Derneği ve Ekoloji Birliği olarak topraklarımıza, suyumuza, tarım arazilerine sahip çıkmaya devam edeceğiz ifadeleri kullanıldı. Davanın avukatı İsmail Hakkı Atal tarafından bir açıklama yapıldı. Orada 766 maden sahasının içinde 9 alan orduda bulunuyordu. Yeni açtığımız alanlar içinde ordu yok ancak bu sorumluluğumuzu daraltmıyor. Dayanışma içinde olmak zorundayız. Ordu dışında yok edilen ormanlar, dereler, tarım arazileri... İklim değişikliği nedeniyle hepimizi etkiliyor. Bu nedenle 606 maden sahasının iptali için davacı olduk dendi. Birleşik Krallık Merkezli Cambridge Sürdürülebilirlik Komisyonu tarafından hazırlanan bir rapora göre iklim kriziyle mücadele edilebilmesi için dünyanın en zenginlerinin yaşamlarını köklü bir biçimde değiştirmeleri gerekiyor. Birleşmiş Milletler verilerine dayanarak hazırlanan bu raporda dünyanın en zengin %1'lik kesiminin en yoksul %50'nin iki katı karbon salımına neden olduğu kaydedildi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre raporda kirletici elit olarak tanımlanan en zengin %5'lik kesimin 1990 ile 2015 yıllarındaki karbon emisyonu artışının %37'sinden sorumlu olduğu açıklandı. Bireylerin çevreyle ilgili davranışlarını inceleyen 31 araştırmacı tarafından hazırlanan raporda Paris İklim Anlaşması hedefleri özellikle toplumun, en zengin kesiminin yaşam tarzı ve davranışları üzerinde köklü değişiklikler olmadan başarılamaz dendi. İklim Değişikliği Bakanı James Shaw yaptığı açıklamada Yeni Zelanda'nın bankaların, sigortacıların ve yatırım yöneticilerinin iklim değişikliğinin işleri üzerindeki etkilerini rapor etmeleri gerektiren bir yasa çıkaran ilk ülke olduğunu söyledi Yeni Zelanda'nın. Toplam varlıkları 703 milyon dolardan fazla olan tüm bankalar... Ve yönetim altındaki toplam varlıkları 703 milyon dolardan fazla olan sigortacılar ve ülkenin borsasında listelenen tüm hisse senedi ve borç ihraççıları raporlama ve açıklama yapmak zorunda artık bundan sonra. Show'un yaptığı açıklamada finans sektörü yatırımlarının iklim üzerindeki etkisini bilmedikçe 2050 itibariyle net sıfır karbon emisyonuna ulaşamayız. Bu yasa iklim risklerini ve dayanıklılığı finans ve ticari karar alma mekanizmalarının merkezine yerleştirecek dedi. Ülke parlamentosuna sunulan tasarı, finans şirketlerinin iklimle ilgili riskleri ve fırsatları nasıl yöneteceklerini açıklamalarını da gerektiriyor. Yeni bir araştırmaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nde koruma altındaki ormanlık alanların önemli bir kısmı şu anda hayalet ormanlara dönüştü. Üstelik bu ormanlar uzaydan görüntülenebilecek kadar yayılmış da durumda. Araştırmacılar binlerce yapraksız ağaç gövdesiyle, kütükler ve devrilmiş ağaçlarla dolu olan Hayalet Ormanları'nın son 30 yılda Kuzey Carolina'nın Timsah Nehri Ulusal Yavan Hayatı Koruma Alanı'ndaki ağaç örtüsünün yaklaşık %11'ini ele geçirdiğini sapladı. Bu da binlerce hektarlık bölgenin ölü bir alana dönüştüğü anlamına geliyor. Bu durumun orman toprağını tuzlu deniz suyuna maruz bırakan deniz seviyesindeki yükselmeden kaynaklandığı ifade ediliyor. NASA'nın Landsat uydusunun 1985 ve 2019 arasında kaydettiği görüntüleri analiz etti araştırmacılar. Koruma alanındaki 8500 hektarlık bir bölgenin bu dönemde hayalet ormanlara dönüştüğünü ortaya koydu. Timsah Nehri Ulusal Yavan Hayat Koruma Alanı bu kasırga sırasında 5 yıllık bir kuraklıktan kurtulmaya çalışıyordu. Ve sonuçta ortaya çıkan hasar bu nedenle daha da büyük oldu. Yalnızca 2012'de, 4400 hektardan büyük bir alandaki ağaçlar hayaletlere dönüştü. İklim değişikliği küresel deniz seviyelerini yükselttikçe, Irene gibi fırtına dalgalanmalarının da daha yıkıcı hale gelmesiyle daha fazla sel felaketiyle karşılaşacağız. New York'taki Columbia Üniversitesi'nden bilim insanı Jackie Osterman bu dalgalanmaların deniz seviyesinin yükselmesiyle ilgili en acil sorun olduğunu söyledi. İstanbul Boğazı ve Çanakkale çevresinde görülen Deniz Anası istilası bu sefer Kız Kulesi civarında etkili oldu. Sahil şeridi boyunca uzanan deniz anaları su altından ve havadan görüntülendi. Deniz Anası istilası daha önce Ortaköy, Beşiktaş, Arnavutköy sahilleri başta olmak üzere İstanbul Boğazı'nda da Çanakkale Boğazı'nda da yoğun bir şekilde görülmüştü. Bu sefer Kız Kulesi çevresinde sahil şeridi boyunca yayıldığı görüldü. Havadan çekilen görüntülerde sahil şeridinin yer yer Deniz anası yoğunluğu yüzünden beyaza büründüğü görülüyor. Uzmanlara göre deniz alalarının yoğun bir şekilde ölü ve birlikte gözükmesinin birçok farklı nedeni var. İklim değişikliği, deniz suyu sıcaklığının artışı, kıyılarda yapılaşmanın artması bu nedenlerin arasında tabii ki buradaki besin miktarının da artması. Geçtiğimiz aylarda deniz anası istilasının görüldüğü Çanakkale'de profesyonel dalgıçlık yapan Müjdat Turan, deniz analarının kirli sularda ve düşük oksijenli ortamlarda beslendiğine dikkat çekerek Bu aslında sadece vatandaşların değil küresel anlamda tüm devletlerin önem alması gereken bir mevzu. Çünkü denizlerdeki kirlilik artı ısınma bunların hepsi toplamda bu sonuçları doğuruyor. Aşırı derecede çoğalan deniz anaları denizde düşük oksijenin olduğunu ve denizin de kirli olduğunu gösteren bir netice dedi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Müzik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 Bosch, je scherm